Merhaba, bir sözküçük programında daha sizlerle birlikteyiz. Ben Selen, ben Gizem. Bu hafta güzel bir sohbet edeceğiz hep birlikte. Bu haftaki konumuz aslında çocuğa karşı aile içi şiddetin önlenmesi projesi ile ilgili konuşacağız. Serajan Cankur bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize biraz Kendinizi öncelikle tanıtabilir misiniz? E, tabii. E, merhaba Serra ben. E, gençlik ve çocuk alanında aslında e, son birkaç senedir çeşitli sivil toplum örgütlerinde e, çalıştım. E, bu son 8 ay içerisinde de Genç Hayat Vakfı'nda çocuğa karşı aile işletinin önlenmesi projesinde yer aldım. E, aslında şimdi ben direkt projeyle ilgili konuşalım istiyorum. Hı -hı. Çünkü bayağı hani anlatılacak çok şey var. Ee, başlayalım isterseniz biraz proje hakkında bilgi alalım. <gülüyor> Tabii. Ee, şöyle Çocuğa Karşı Aile şiddetin Önlenmesi Projesi Genç Hayat Vakfı koordinasyonunda yürütülen, Geleceğimizin Çocukları Vakfı Uluslararası Çocuk Merkezi ortaklığında gerçekleştirilen, merkezi finans ve ihale birimi ve arpa birliği destekli bir proje. Ee, aslında genel olarak projede genel hedefimiz çocuğa karşı ev şiddetin önlenmesine katkıda bulunmak. Ve bu doğrultuda birkaç tane amacımız var. Bunlardan bir tanesi toplumda aile içi, ev içi şiddete dair bir farkındalığın oluşturulması. Bu konunun sivil toplumda, sivil toplum örgütleri tarafından biraz daha etkin görünür tartışıyor olmasını sağlamak. Bir de oluşturduğumuz politika metni aracılığıyla bu politika metni karar vericilerle paylaşılması ve aslında şiddetin önlenmesi adına gerekli adımların atılması bunlar yasal anlamda da olabilir uygulama süreciyle ilgili de olabilir e, dolayısıyla bu anlamda yaptığımız bir şey proje e, peki şöyle aslında bildiğim kadarıyla bu projede e, çocukların da fikri alır, alır. Hı -hı, evet tabii ki biraz <gülüyor> anlama <gülüyor> <edeyim> çünkü bayağı <gülüyor> kapsamlı bir çalışma olmuş hani çocuklarla ilgili Hı -hı. Ondan biraz dinlersek sizden. Tabii şöyle ilk aslında bir araştırma yaptık. Genel olarak çünkü ev içi şiddet mevzusunda da aslında şiddetle ilgili belki diğer birbirle ilişkili mevzularda da biraz sorun aslında şiddetin görünür olmuyor olması. Özellikle ev içi şiddet dediğimiz zaman... Aile iç şiddet işte her zaman bir aile meselesi gibi algılanma potansiyeli olan ve dolayısıyla da daha görünür kılınmamaya çalışılan daha özel alanın içine hapsedilen bir durum olduğu için biz biraz daha şiddeti görünür kılmak mevcut durumu tespit etmek ve dolayısıyla aslında çözüm önerilerine doğru gitmek amaçlı bir araştırma yaptık. Bu Türkiye çapında değil aslında İstanbul çapında yapılan bir araştırmaydı. İstanbul'da 49 okulda 440 tane öğrenciyle görüştük ve o araştırmada ev içi şiddeti, fiziksel şiddet, duygusal şiddet, ihmal, işte tanıklık etme ve çocukların arasında yaşadıkları şiddet üzerinden biraz tespit etmeye çalıştık mevcut durumu. Hem böyle bir amacı vardı araştırmanın hem de en az bunun kadar önemli olan aslında çocuklara sorduk. Yani sizce aile iç şiddeti önlemek için ne yapmak lazım e, diye. Çünkü konunun hani öznesi çocuklar e, ve çocuklardan çok güzel öneriler geldi. E, ve bunları hem politika metninde hem de araştırmaya koyduk. Çünkü Hı. aslında biraz da yapmak istediğimiz çocukların sesini duyurmaktı e, Ve işte onlardan da gelen öneriler daha eğitim tarafıyla ilgili olarak işte ailelere... Ee, bu konuda eğitim verilmesi bilinçlendirme kampanyalarının yapılmasından tutun da e, şiddetin yasalar bazında e, tamamıyla yasaklanmasına kadar e, ya da e, çocukların daha fikir ve ifade özgürlüğü. Olan ortamlarda yaşamaları ve dernek kurabilmelerinden işte başka bir takım noktalara kadar aslında çok kapsamlı, çok güzel öneriler geldi. Dolayısıyla bu araştırmada biraz da önerileri de aslında daha duyurmak istedik. Şey peki hani o öneriler dışında bir de hani öyle bir şey daha önce yaşadılar mı, oldu mu diye de sorular soruldu mu? E şöyle biz aslında araştırmada geçtiğimiz yıl... Ee, üzerinden sorduk. Ama araştırma formunda bir şıkta geçtiğimiz bir yıl içerisinde olmadı ama daha önce oldu şıkkı vardı. Ee, dolayısıyla da aslında görüştüğümüz çocukların bir kısmı evet ev içinde şiddete maruz kalan çocuklardı. Bir kısmı da maruz kalmamıştı. Ee, isterseniz biraz genel bir takım istatistikler Tabii. vereyim. Ee, mesela işte görüştüğümüz çocukların %73.41'i geçtiğimiz yıl en az bir kez şiddete maruz kalıyor. Hı. Ama burada dediğim gibi şiddet derken aslında işin içinde fiziksel şiddet, duygusal şiddet, ihmal ve şiddet tanıklık etme üzerinden e, baktık. E, %67.9 duygusal şiddete maruz kaldı ortaya çıktı ki en yoğun yaşanan aslında şey bizim araştırmamızdan gördüğümüz e, şiddet türü olarak. %37'si fiziksel şiddete maruz kaldı ortaya çıktı %25.7'sinde e, ihmal deneyimi olduğunu gördük. Hı hı. E, genel olarak yani sonuçlar aslında bu anlamda e, biraz yüksek. Duygusal şiddet derken neden bahsediyorsunuz peki? Ee, şöyle, çok aslında güzel bir soru sordu Çünkü genelden fiziksel şiddet bizim için çok bilinir evet. ve görünürdür. sokat yani i̇şte, evet. atmaktı, vurmaktı, tekme atmaktı filan. Çünkü şiddet dendiği <gülüyor> zaman direkt <gülüyor> elle veya Tek başka bir nesneyle <gülüyor> karşılık vermek, karşı çıkmak anlamında. Hani <gülüyor> duygusala gelince duygusal yönden şiddet nasıl bir şey oluyor? Ee, şöyle oluyor aslında. E, korkutmak olabilir, aşağılamak olabilir, e, baskı uygulamak olabilir, onu tehdit etmek olabilir. Yani fiziksel şiddet gibi işte vurmak, kırmak değil ama yine çocuğa zarar veren, çocuğun benliğini zedeleyen ve çocuk üzerinde ve gelişimi üzerinde olumsuz etkileri olan bir şiddet türü. Dediğim gibi korkutmak buna dahil, işte baskı uygulamak dahil, aşağılamak buna dahil. Ne diyemezsen dışarı oynamaya çıkamazsın. Onun gibi mesela. Gibi yani orada tabii bir tehdit var ama tabii bunun sıklığı ve aslında boyutları önemli Çünkü mesela işte her yasaklamada aslında çocuğu gelişimi etkileyecek şekilde olmayabilir ya da bir takım kural koymakla yasaklamak belki arasında hani fark var fark yani. var ama genel olarak bizim burada aslında önem verdiğimiz çocukların o anki hissiyatı üzerinden biz buna baktık yani söylenen şey onu korkutan korkutuyor mu işte kendini baskılanmış hissediyor mu baskı altında hissediyor mu? Kendini aşağılanmış hissediyor mu ee, gibi baktık. Peki hani çocuklarla bu tür çalışmalar yaparken Hı. ne tür tepkiler aldınız çocuklardan geri dönüşüm olarak? Bir kısım aslında bu tarz araştırmaların yapılmasından memnundu. Hatta işte öneriler içerisinde de söylediler. İşte bu tarz araştırmaların yapılması ya da işte evlere ziyaretler yapılması gibi. Ee, ama bir kısımda e, soruları yanıtlarken e, aslında zorlandıklarını söylediler. E, bazı sorulara cevap vermekte zorlandıklarını söylediler. Dolayısıyla aslında e, farklı bir takım geri dönüşler aldık. Bu soruları karşılıklı olarak sordunuz değil mi çocuklara? Aha, evet şöyle e, araştırma ekibinde bir araştırma raporunu e, yazan danışmanımız Emrah kırmsu Onun dışında... E, Görüşmeyi yapan psikolog arkadaşlar vardı. Psikoloji ve PDR mezunu yüzde görüşmeleri yapan. Bir de bu arkadaşlara görüşme teknikleri eğitimi veren uzman psikolog bir arkadaşımız vardı. Dolayısıyla aslında 7 kişilik bir araştırma ekibiydik. Soruları yüz yüze psikologlar sordu. Peki çocukların isimleri alındı mı mesela? Çünkü Hı -hı. genelde okulda bu tür şeylerde Hı -hı. isim vermeden açıklayınız sorulara gibi Hı -hı. şeyler olur. Çünkü çocuklar çekinir isimlerini Hı -hı. vererek ailelerine Hı -hı. gider veya öğretmenleri duyar Hı -hı. şeklinde olduğu için. Evet tam aslında söylediğim gibi tabii ki isim almadık. Gizlilik ilkesi üzerinden de aslında zaten alınmıyor olması lazım. Dolayısıyla sadece soruları sorduk. Ee, onun dışında e, isim ya da herhangi bir özel bilgi, işte ne bileyim adres, telefon e, almadık. Ee, bir de şey hani biraz kitapçığa baktım ama Hı -hı. yanlış anlamadıysam hani, daha çok 12, 13, 14 ve 15 yaşları arasındaki öğrencilerle Hı -hı. konuşmalar yapılmış. Bunun hani ee, özel bir nedeni, nedeni var mı? <gülüyor> ee, nedeni var aslında. Çünkü daha önceden Türkiye'de yapılmış e, ve aslında tüm Türkiye'de çok geniş kapsamlı yapılmış bir araştırma sonucu gösteriyor ki Türkiye'de en çok e, evci şiddete maruz kalan yaş grubu e, 12-15 yaş grubu. Yani tüm işte yetişkinler, yaşlılar, gençler arasında yani tüm yaş gruplarıyla yapılan e, araştırma sonucu bu. Dolayısıyla biz de bu yaş grubuyla. Ee, araştırmayı yapalım dedik. <gülüyor> Fakat bizim orada da bir yaş dışında bir kriterimiz de 6-7 ve 80. sınıfta olmalarıydı. Ve ağırlıkta onun üzerinden gittik. O süreçte işte mesela işte gördük ki 7. sınıfta ama işte 15-16 yaşında değil 17 yaşında da görüştüğümüz kişiler oldu. Dolayısıyla yaştan ziyade sınıf üzerinden hı hı. gittik. O yaşta esnemeler oldu. Ama çoğunluk 12-15 yaş grubu. <gülüyor> Anladığım kadarıyla sadece bir kitleye yönelmemişsiniz yani dışarıda da konuşmuştuk. Özel okullar, devlet hı hı. okulları yani sadece devlet okulları üzerine değil farklı kesimler üzerine hı hı. de yoğunlaşmışsınız. Aslında doğru olan da bu. Çünkü sadece bir kesime yoğunlaşırsak hep aynı cevapları alırız diye düşünüyorum. Ee, çok haklısın. Bir de genel olarak şöyle bir algı var. Sanki işte belli coğrafyalarda belli ekonomik eğitim düzeyinde şiddetin daha yoğun yaşandığı gibi aslında yapılan birçok araştırma şunu gösteriyor ki ev şiddet özelinde de bakacak olursak bunun çok fazla bir coğrafyası yok. Yani bir sürü farklı ailede var. Kiminde duygusal şiddet daha yoğun yaşanıyor, belki işte kiminde fiziksel şiddet daha yoğun yaşanıyor. Ama aslında bir sürü aile içinde bunu görüyoruz. Bunu da aslında göstermenin en e, hani doğru yolu belki de e, araştırma kapsamında farklı okul türleriyle görüşmekte. E, evet. Peki şey yani e, şimdi anladığım kadarıyla tür hani sadece İstanbul'daki okullar ha, değil, evet. değil mi? Hani tüm Türkiye'deki e, yani, genel çoğu okul. E, sırf İstanbul'daki okullar. Sırf İstanbul'daki. Evet. Anladım. Bu dolayısıyla aslında Türkiye'ye yansımıyor yani bizim araştırma <Gülüyor> sonuçları daha şey... ...pilot daha küçük ölçekli bir e, Acaba araştırma. Acaba <gülüyor> Türkiye genelinde yapılsa oranlar nasıl olur onu merak ettim. Mesela <gülüyor> daha doğu tarafı veya Ege tarafı falan daha kapsamlı <gülüyor> bir şey olsa... ...bence pek değişmez. Gene daha fazla olur. Ya, gerçi ama geriye. hani şey e, doğu taraflarında böyle şeylerin daha çok olduğu bilinir. Hani hepimiz arasında aslında. Şöyle, Türkiye çapında yapılmış araştırmalar var. Orada da aslında sonuçlar birbirine yakın. Hatta şuradan kopya çekeyim hemen <gülüyor> araştırmadan. <gülüyor> <gülüyor> e, saçayın Çünkü 2008 yılında sanırım e, yanılmıyorsam yaptıkları bir araştırma vardı. E, yine ev şiddet mevzusuyla ilgili. Onların aslında sonuçları da e, benzer sonuçlar. Şuradan bakayım. E, yani biz çünkü araştırma sonrası baktığımız zaman, evet hani birbirili ilintili ve orantılı sonuçlar diye düşündük. Ee, örneğin mesela işte fiziksel şiddet oranında duygusal şiddet oranında aslında birbirine benziyor ee, genel olarak. Bir de dediğim gibi şiddeti sadece fiziksel şiddet olarak görmemek lazım. Ee, duygusal şiddet ya da ihmal bilinçli yapılan ihmal de e, en az fiziksel şiddet kadar ee, önemli o yüzden de e, çok fazla coğrafyası var diyemeyiz aslında batıda da e, çok yoğun olarak evet şiddet e, yaşanıyor anladım peki o zaman şimdi kısa bir müzik arası verelim sonra tekrar sizlerle birlikteyiz Evet, bu güzel müziği dinledikten sonra şimdi sizlerle tekrar birlikteyiz. Aslında konuşmamıza Emrah soyla devam edelim istedik. Şimdi telefonla ona bağlanacağız. Alo? Merhaba, buradayım. <gülüyor> Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim, programınızı dinliyordum. <gülüyor> Sizinize sağlık tekrar, buyurun. Te teşekkürler. Ee, aslında bizim hani, bildiğimiz kadarıyla araştırma danışmanısınız. Evet. Bu projede çocukların ev içi yaşadıkları şiddet araştırmasını yapıyorsunuz. Biraz bununla ilgili bize söylemek istediğiniz şeyler varsa dinleyebilir miyiz? Tabii ki de. Ee, muhtemelen Serra biraz evvel ayrıntılar bilgiler verdi. Araştırma Mart ayında tamamlandı. 440 öğrenciye ulaştık İstanbul'da e, ilk okulunda okuyan 6. 7. ve 8. sınıftaki öğrencilerdi. Odaklandığımız konu da çocukların ev içinde yaşadıkları şiddet konusunda hem e, yaşantılarını almak hem de şiddetin önlenmesine yönelik e, önerilerini e, toplamaktı. E, burada aslında iki nokta önemli. E, bir sorunun çözümünde özellikle sorunu yaşayanların önerilerini Görünür kılmanın çok önemli olduğunu düşün, düşünüyoruz. Bu bir taraftan da zaten hani Türkiye'nin de onayladığı çocuk hakları sözleşmesinin 12. maddesine doğrudan denk geliyor. Çocuk doğrudan katılım hakkı yaşadığı sorunlarla ilgili süreçleri dönüştürmeyle ilgili bunu aslında gerçekleştirmek istedik. Öte taraftan da yaşanan sorunun bir kere hani vehametini göstermek tekrar keşke Farklı olsaydı ama tekrar vehametini göstermiş olduk. E, şiddetle ilgili belki kısa bir tanımlama yapmak gerekirse her türlü e, güç ve erkin e, kötüye kullanımını aslında bir şiddet olarak tanımladık. Ve ev içi şiddet içerisinde de fiziksel, duygusal, ihmal, şiddet tanıklık etme, ev içerisinde başka bir e, çocuktan şiddet görme, şiddet görme duygusal ve fiziksel şiddet olarak bunların alt boyutlarını inceledik soru formumuz bu konuyla ilgili Birleşmiş Milletlerin 2006'da çocuğa karşı küresel şiddet araştırmasıyla ilgili bir paralellik gösteriyor onların kullandığı soru formlarını doğrudan uyarlayıp kullandık bu da aslında farklı ülkelerle karşılaştırma yakınma olanağımızı da gösterdi Sonuç olarak da aslında çocukların ev içerisinde, ki 440 çocuktan bahsetmiştim, %74'üne yakınının en az bir kez ev içerisinde bir şiddet yaşantısı olduğunu gördük. Bu oldukça yüksek bir rakam. Ve en çok karşılaşan şiddet türlerinin duygusal şiddet daha sonra fiziksel şiddet ihmal şiddete tanıklık etme ve başka bir ev içerisinde başka bir çocuktan şiddet görme olarak e, yukarıdan aşağı sıralandığını gördük. Bu tabi aslında hani e, mesela duygusal şiddetin çok yüksek olduğu aile içerisinde çocukla iletişim konusunda e, ne kadar büyük sorunlar yaşandığını bir göstergesi fiziksel şiddet konusunda hala işte e, çocuğunu dövmeyen işte dizini döver gibi bir anlayışın yaygın olduğunu, ihmal konusundaki oranların çok yüksek olması, hani çocuğun aslında e, özel ihtiyaçları ve gereksinimleri olduğunun göz ardı edilmesi, çocuğun aile içerisinde e, işte de ok ediyor olması, işte ebeveynlerin ve aile içerisindeki diğer aile üyelerinin e, iletişimleri konusunda aslında çok da iyi mol, şey, mol, pardon rol model olamadıklarını ee, çocukların birbiri arasında şiddet gösteriyor olmaları ev içerisinde. Aslında aile içerisinde, aile fertleri arasında e, şiddetsiz iletişimin de çok az olduğunu gö gösteriyor. Bununla ilgili hani e, mevcut verilere ulaştıktan sonra ne yapılabilir diye sorduğumuzda çocukların aslında e, çok doğru, çok e, olası, hiç de böyle hani... E, Yapılamayacak değil çok somut öneriler olduğunu da gördük. Bununla ilgili mesela doğrudan mesela toplumsal bir e, kampanya oluşturulması, e, çocuğa yönelik koruma sistemlerinin geliştirilmesi, işte mesela şiddet gören çocukların e, Hikayet edebilecekleri, başvurabilecekleri mekanizmalar oluşturulması, mesela bir telefon hattı olsun, işte e, güvenlik olsun, sosyal hizmetler hepsiyle ilgili bir güçlendirme taleplerinin olduğunu, hı hı. ailelere yönelik mesela hani doğrudan yetişim konusunda e, dışarıdan destek ve danışmanlık alınması gerektiğini ailelere mesela öfke kontrolüyle ilgili destek verilebileceğine yönelik çok somut öneriler geldi. Ee, ve bu öneriler de bir e, politika metni oluşturularak e, tekrar işte araştırmanın yürütücülüğünü yapan Genç Hayat Vakfı tarafından e, farklı e, çocukla ilgili çalışan sivil toplum örgütlerine sunuldu ve hep birlikte meclise e, taşındı. Bu aslında... E, Kırtıkların taleplerini doğrudan aslında karar vericilere ulaştırma konusunda çok güzel bir e, eylem planı oluşturdu diyebilirim. Ee, şey çok güzel gidiyor konuşuyoruz aslında ama <gülüyor> benim de bir yerde bölmem gerekiyor. Çok, çok özür dilerim çünkü süremiz kısıtlı. Ee, tamam. Çok teşekkür ederiz size. Çok Ger sağ olun. çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler bir daha bunun üstüne tekrar sizinle belki bir program çok güzel olabilir. Teşekkürler. Çok tamam. sağ olun. Evet Emrah'cığım teşekkür ederiz. <gülüyor> <gülüyor> tamam, <hoşça> kalın. <gülüyor> evet konuşmalar biz devam edelim çok az hani vaktimiz kaldı çünkü. Son olarak biz e, politika metninden bahsedelim istiyorum hani son konu <gülüyor> olarak. <gülüyor> Emrah da aslında şey gayet güzel bir giriş evet. yaptı. E, şöyle aslında bu proje genel olarak baktığımızda savunculukla ilgili bir proje ve araştırma raporu da e, politika metnine e, aslında politika metninde de biraz mevcut durumu görebileceğimiz bir takım rakamlara ulaşmamız ve çocukların önerilerini alıp çocukların önerilerini politika metnine koyup onu iletmek üzerinden yaptığımız bir çalışmaydı. Politika metninde genel olarak çocuğa yönelik şiddet nedir, şiddetin çocuk üzerindeki etkisi nelerdir ve bunu önlemek için aslında neler yapabiliriz? Ziden oluşan böyle işte 9 sayfalık şu an elimizde tuttuğumuz <gülüyor> bir politika metni oluşturduk ve bunu sivil toplum örgütlerinin imzasına açtık. Toplamda 12 sivil toplum örgütü olarak metni imzaladık ve ardından mecliste ilgili komisyonlar ve bakanlıklarla görüşmeler yaptık. Aynı zamanda mecliste şu an yer alan 4 partinin milletvekilleriyle de görüştük ve onlara bakın ev içi şiddeti önlemekle ilgili böyle bir çalışma yaptık. Şiddetin etkileri bunlardır ve aslında toplumsal olarak bu işin ciddi bir maliyeti var bize hı hı. ve bunu aslında bir an önce önlememiz gerekiyor. Önlemekle ilgili çocukların birebir önerileri de bu metin içerisinde bir sivil toplum örgütleri olarak da bunun altına imzamızı attık. Dolayısıyla bu önerileri sizinle paylaşıyoruz oldu. Önerileri de çok kısa hemen bir iki şey değinmek gerekirse bir tanesi anayasa içerisinde. Şiddetin yasaklanması yasal açık bırakmayacak şekilde yasaklanması, çocuk haklarının anayasada yer alması, ailelere olumlu şiddetsiz çocuk yetiştirme yöntemleriyle ilgili eğitimler verilmesi, dezavantaj ailelere destek mekanizmalarının oluşturulması gibi aslında hem yasal hem uygulamada bir takım önerileri içeriyordu. Çünkü evet, evet şiddet çok yoğun yaşanıyor Türkiye'de ama bu önlenebilir bizim aslında altın çizmek istediğimiz nokta buydu ki bir de böyle bir şey küçük de bir sloganımız da var hmm. çocuklar yönelik şiddet kabul edilemez savun savunulamaz önlenebilir diye. Dolayısıyla umarım hani bu yaptığımız çalışmanın bir katkısı olur. İnşallah. Aslında programımızın da sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir sohbet ben oldu birlikte. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Programı bitirmeden önce sözkücüğünradyo.gmail.com'dan da bize maillerinizi ulaştırabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.